7. İslam saflarının sahip olduğu kuvvetli iç yapıyı sergilerken siyer kitaplarına geçtiği şekliyle iki taraf arasında yapılan muahedeyi de sergilememiz gerekmektedir. Anlaşmaya varılmış sadece yazılıp imzalanması kalmıştı ki anlaşmanın Müslümanlara getirdiği ağır koşullardan müteessir olan Hazret Ömer ortaya atılarak Resulullah Aleyhisselam'a Ya Resulallah! Biz Müslüman değil miyiz diye sordu. Resul Ekrem, evet Müslümanız buyurdu. Hazret Ömer, o halde dinimizin aşağılanmasına niçin razı olalım diye sordu. Resulullah Aleyhisselam cevaben, şüphesiz ben Allah'ın kulu ve resulüyüm. Onun emrine kesinlikle muhalefet etmem. Şüphesiz Allah benim yardımcımdır ve beni terk etmeyecektir buyurdu. Sonra Hazret Ömer Hazreti Ebubekir'in yanına giderek, ey Ebubekir, biz Müslüman değil miyiz? diye sordu. Hazreti Ebubekir, evet Müslümanız. dedi. Hazreti Ömer, o halde dinimizin aşağılanmasına niçin razı olalım? diye sordu. Hazreti Ebubekir, sen onun üzengisine tutun, emirlerine uy. Şüphesiz ben onun Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim. ''O'nun emirlerini yerine getirmeye çalışırım. O hiçbir zaman Allah'ın emrine muhalefet etmez. Allah da onu yalnız bırakmaz.'' dedi. Bu mesele Hz. Ömer'e çok büyük bir dert olmuştu. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giderek sözlerini tekrarlıyor, Resulullah Aleyhisselam da kendisine ''Ben Allah'ın elçisiyim. Allah da beni yalnız bırakmaz.'' diye cevap veriyordu. Sonunda Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu an Hazreti Ömer'e "Ey Hattab'ın oğlu, Resulullah'ın söylediklerini duymaz mısın? Şeytandan Allah'a sığın ve kendi görüşünün doğru olup olmadığını bir düşün." dedi. Bu söz üzerine Hazreti Ömer hemen lanetlenmiş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıp tevbe etti. Ömer radıyallahu an bu itirazlarıma kefaret olarak ''Birçok salih amelde bulundum.'' demiştir. Müşriklerle yapılan sulh anlaşması Müslümanların hoşuna gitmiyordu. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın gördüğü rüyadan hiç şüphe etmeksizin yola çıkmışlardı. resul Ekrem rüyasında tıraş olup beyte girdiğini, Kabe'nin anahtarını aldığını ve Arafat'ta vakfe yapanlarla birlikte vakfe yaptığını görmüştü. Müslümanlar, bu rüyanın hemen o sene tecelli edeceğini zannediyorlardı. Bu yüzden sulh anlaşmasını görünce büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar ve çok sarsılmışlardı. Sulh anlaşması kararlaştırılmış sadece yazılıp imzalanması kalmıştı. Bu sırada Süheyl İbni Amir'in oğlu Ebu Cendel İbni Süheyl, Ebu Cendel Müslüman olmuş ve bu yüzden Mekke'de hapsedilmişti, Mekke'deki hapisten kaçıp türlü meşakkatlerden sonra belinde bir kılıç ve ayağında prangalarla seke seke Müslümanların arasına kendini zor atmıştı. Müslümanlar Ebu Cendel'in bu halde dağdan inişini görünce çok sevinmişler ve hemen kendisini karşılayıp himaye altına almışlardı. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam'la anlaşma yapmakta olan Süheyl başını kaldırdığında bu gelenin oğlu olduğunu gördü hemen ayağa kalkarak üzerine yürüdü ve eline bir diken dalı alarak oğlunun yüzüne vurup yakasına yapıştı. Ebu Cendel en yüksek sesiyle Müslümanlara, Ey cemaati Müslümin! Dinim uğrunda çektiğim eziyetleri görmüyor, beni tekrar müşriklere mi iade ediyorsunuz diye haykırdı. Gerçekten Ebu Cendel Allah yolunda Kureyş'in en şiddetli işkencelerine maruz kalmıştı. Bu durum Müslümanları daha ziyade dertlendirdi ve Ebu Cendel'in bu sözü karşısında gözyaşlarını tutamadılar. Bu manzarayı gören Hüveytib İbni Abdurruzza, müşrik arkadaşı Mikrez İbni Hafs'a dönerek, ''Şu Müslümanlar gibi kendi içlerine gireni Muhammed ashabı olup Muhammed'i ve birbirlerini bu kadar büyük bir sevgiyle seven bir milleti kesinlikle görmedim.'' Fakat sana şunu da söyleyeyim ki, bugünden sonra Muhammed bize hiç insaf etmeyecek ve bir gün zorla da olsa Mekke'ye girecek, dedi. Mikrez, ben de aynı görüşteyim, diye cevap verdi. Bu olay üzerine Süheyl İbni Amr, Resulullah Aleyhisselam'a, işte anlaşmamızın ilk maddesine göre bunu bana iade etmelisin, dedi. Resulullah Aleyhisselam, biz anlaşmayı henüz imzalamadık bile buyurdu. Süheyl, onu bana iade etmediğin müddetçe vallahi seninle hiçbir madde üzerine sulh yapmam dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Ebu Cendel'i Süheyl'e iade etti. Ebu Cendel kendisini bırakması için babasıyla konuştuysa da Süheyl diken dalıyla Ebu Cendel'in suratına vurup bu teklifini reddetti. Ebu Cendel'in bu durumunu gören Resulullah Aleyhisselam Süheyl'e, ''Onu bana bağışla ya da ona işkence etme.'' dedi. Süheyl, ''Vallahi asla yapamam.'' dedi. Mikrez ve huveytıp resul Ekrem'e hitaben, ''Ey Muhammed, biz onu senin hatırın için koruruz.'' dediler. Ve Ebu Cendel'i deve kılından yapılmış bir çadıra sokarak korudular. Böylece babasını ondan uzaklaştırdılar. Resulullah Aleyhisselam sesini yükselterek, Ey Eba Cendel! Sabret ve ecrini yalnız Allah'tan bekle. Şüphesiz Allah sen ve seninle beraber olanlara bir çıkış yolu verecek ve sizi kurtaracaktır. Biz bu milletle aramızda sulh yaptık ve bu iş üzerine onlara ahd verdik. Verdiğimiz ahdden dönmek, biz Müslümanların şanından değildir buyurdu. Bu olayı dikkat ve hüzünle takip eden Ömer radıyallahu an tekrar Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek "Sen Allah'ın peygamberi değil misin?" diye sordu. Resul Ekrem "Evet, hak peygamberiyim." buyurdu. Hazreti Ömer "Biz hak üzere değil miyiz?" diye sordu. Resul Ekrem "Evet, hak üzereyiz." buyurdu. Hz. Ömer, düşmanlarımız batıl üzere değiller mi? diye sordu. Resul-i Ekrem, evet öyledir buyurdu. Hz. Ömer, o halde dinimizin aşağılanmasını niçin kabul edelim? dedi. Resul-i Ekrem, şüphesiz ben Allah'ın peygamberiyim ve ben ona isyan etmem. Allah da beni terk etmiş değildir, o benim yardımcımdır buyurdu. Hz. Ömer daha sonra Ebubekir radıyallahu anh'in yanına gidip ona da aynı soruları sordu. Hz. Ebubekir de Resulullah aleyhisselamın cevapları doğrultusunda Hz. Ömer'e cevap verdi ve sonra ''Ey Ömer, bu görüşlerinden vazgeç.'' dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer, Süheyl'in iteleyerek götürmeye çalıştığı Ebu Cendel'in yanına koşarak ona ''Sabret Ebu Cendel, bil ki onlar müşriktirler.'' Ve onlardan her birinin kanı köpek kanı gibidir. Neticede seni götürmeye çalışan bir adamdır. Senin de yanında kılıcın var diyerek Ebu Cendel'i babasını öldürmeye teşvik etti. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Ey Ebu Cendel! Kişi Allah yolunda babasını bile öldürür. Vallahi eğer babalarımıza yetişmiş olsaydık adam adama teke tek Allah yolunda onları katlederdik. Bu söz üzerine Ebu Cendel, Hazret Ömer'e, ''Niçin onu sen öldürmüyorsun?'' diye sordu. Hazret Ömer, ''Resulullah onu ve diğer müşrikleri öldürmekten beni men etti.'' diye cevap verdi. Ebu Cendel, ''Sen Resulullah'a itaatte benden daha öncelikli değilsin.'' dedi. Daha sonra Ömer ve yanındaki Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselam'a gelerek, ''Ya Resulallah!'' Sen bize Mescid-i Haram'a gireceğini, Kabe'nin anahtarını alacağını ve Arafat'ta vakfe yapanlarla birlikte vakfe yapacağını söylememiş miydin? Halbuki ne getirmiş olduğumuz kurbanlıklar ne de biz beyte varabildik, dediler. Resul-i Ekrem, ben size bu seferinizde diye mi haber verdim, buyurdu. Hazreti Ömer, hayır, dedi. Resulullah Aleyhisselam, hiç şüphesiz ki, çok yakın bir zamanda oraya gireceksiniz. Ben de Kabe'nin anahtarını alacağım. Başımı ve başınızı Mekke'nin göbeğinde tıraş edeceğim ve Arafat'ta vakfe yapanlarla birlikte vakfe yapacağım.'' buyurdu. Sonra Ömer'e doğru dönerek, ''Ben arkanızdan sizi çağırırken, başınızı bile çevirmeden Uhud'a doğru tırmandığınız Uhud gününü unuttunuz mu?'' Müşriklerin, yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve korkudan gözlerinizin döndüğü ahzab gününü unuttunuz mu? Falanca günü unuttunuz mu? Falanca günü unuttunuz mu? diye sormaya başladı. Resulullah Aleyhisselam her soruşunda Müslümanlar hep bir ağızdan Allah ve Resulü ancak doğruyu söylerler. Ey Allah'ın peygamberi biz senin düşündüğün gibi düşünemedik diyorlardı. Uzun konuşmalar ve tartışmalardan sonra hokka ve sahife getirildi. Resulullah Aleyhisselam, müsalehanameyi yazması için Evs İbni Havli radıyallahu anh'i çağırdı. Süheyl, müsalehanameyi ancak amcanın oğlu Ali veya Osman İbni Affan yazmalıdır diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, müsalehanameyi yazması için Ali'yi çağırdı ve Bismillahirrahmanirrahim yaz buyurdu. Süheyl, Ben Rahman'ı bilmem, Bizim yazdığımız gibi, Bismikallahümme, Yani Allah'ım, Senin isminle başlarım yaz dedi. Süheyl, Müslümanlar bu sözden sıkılıp, Hep bir ağızdan, O Rahman ve Rahim'dir. Vallahi ancak, Bismillahirrahmanirrahim yazarız dediler. Süheyl, o halde hiçbir madde üzerine sulh yapmam dedi. Resulullah aleyhisselam Hz. Ali'ye hitaben hadi Bismillahümme yaz buyurdu. Sonra da bu kitap Muhammed Resulullah'ın mazmununa hüküm ve imza ettiği namedir diye yazmasını emretti. Süheyl buna da itiraz ederek vallahi senin Resulullah olduğuna inansaydım sana karşı olmaz, sana ittiba ederdim. ''Kendinin ve babanın isminden vaz mı geçiyorsun? Muhammed İbn Abdullah yaz.'' dedi. Süheyl'in bu sözü üzerine Müslümanlar arasında ilkinden daha şiddetli dalgalanmalar oldu ve sesler yükseldi. Ashabtan bazıları ayağa kalkarak ''Muhammed Resulullah'tan başka bir şey yazmayız.'' dediler. Useyd İbni Hudayr ve Saad İbni Ubade radıyallahu anhum katibin elinden tutarak ''Muhammed Resulullah kelimesinden başka bir şey yazma, bunu kabul etmezlerse aramıza kılıç koyarız, dinimizin aşağılanmasını niçin kabul edelim?'' dediler. Resulullah Aleyhisselam eliyle işaret ederek onları yatıştırdı. Hüveytip, Müslümanların bu durumuna şaşırarak Mikrez'e, ''Bunlardan daha fazla dinlerine düşkün olan bir millet kesinlikle görmedim.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Ben Muhammed İbni Abdullah'ım, öyle yaz.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam anlaşmayı bitirip, Süheyl ve arkadaşları gittikten sonra ashabına, ''Hadi kalkınız, kurbanlarınızı kesiniz ve tıraş olunuz, sonra da ihramdan çıkınız.'' buyurdu. Ashabtan bir kişi olsun kalkmadı. Resulullah Aleyhisselam bu emrini üç kere tekrarladı. Ashabtan hiç kimse kalkmayınca Resulullah Aleyhisselam, çok kızgın bir şekilde Ezvacı Tahirattan Ümmü Seleme'nin yanına girdi ve uzandı. Ümmü Seleme, ''Ne oldu ey Allah'ın Resulü?'' diye defalarca sorduysa da hiçbir cevap alamadı. Sonunda Resulullah Aleyhisselam Ümmü Seleme'ye, ''Ey Ümmü Seleme, hayret vericidir. Onlara kurbanlarınızı kesin, tıraş olun ve ihramdan çıkın.'' diye defalarca söylüyorum Sözümü duyup yüzüme baktıkları halde hiç kimse bu emrime icabet etmiyor, dedi. Ümmü Selem'e, Ya Resulallah, o halde dışarı çık ve kurbanını kes, onlar sana iktida edeceklerdir, dedi. Resulullah Aleyhisselam elbisesini koltuk altına sıkıştırdı, bıçağını alarak dışarı çıktı ve kurbanına doğru yöneldi. ''Bismillahi Allahu ekber diye sesini yükselterek bıçağını kurbanlık deveye daldırdı ve deveyi boğazladı. Resulullah'ı bu halde gören Müslümanlar hemen kalkarak kurbanlarını kesmeye başladılar. Resulullah'a icabetin aşkıyla kalabalıklaşan Müslümanlar az kalsın birbirlerini öldüreceklerdi. Resulullah Aleyhisselam da ashabı ile birlikte kurban kesimine iştirak etti. Resul Ekrem Efendimiz Kurban kesimini bitirdikten sonra berberin bulunduğu kırmızı deriden otağına girdi ve başını tıraş ettirdi. Sonra başını otağından çıkararak Allah tıraş olanlara rahmet eylesin diye dua etti. Bunun üzerine halk ''Ya Resulallah saçını kısaltanlara da'' demiş resul Ekrem yine aynı duayı tekrarlamıştır. Üç kere aynı duayı tekrarladıktan sonra ashabın temennisi üzerine Allah saçını kısaltanlara da rahmet etsin diye dua buyurmuştur. Tetkikçi bir gözle sergilediğimiz bu olaylar bütün duyguları ve gruplarıyla bu yüce topluluğun yapısını açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Burada tenakuzlar arasında gidip gelmekte olan yeni bir durumun karşısındayız. Ölüm üzerine yapılan diyatla kabaran duyguların son raddeye varmasından sonra Zahirde tamamen Müslümanların aleyhinde gibi görünen şartlarla donatılmış bir sulh anlaşmasına yönelmek suretiyle tam tersi bir duruma girilmiştir. Bu şartların en ağır olanı ve Müslümanlara en zor geleni de kalpleri mescidi haramı görmek tutkusuyla yanıp tutuştukları halde Mekke'nin yakınlarına kadar ulaşmışken geri dönmeye mecbur bırakılmaları ve umrenin bir yıl daha ertelenmesidir. İşte görüyoruz ki bu durum karşısında Ömer İbni Hattab radıyallahu kendisini kaybediyor. Ömer'den başka hiç kimse de tepki göstermeye cesaret edemiyor. Müslüman olduğu ilk anlarda bile El erkamın evinde gizlenmeyi gururuna yediremeyen Hazreti Ömer, aynı o gün yapmış olduğu gibi Resulullah aleyhisselamdan izin istiyor. Biz hak üzere değil miyiz? Onlar batıl üzere değiller mi? Öyleyse ne diye gizleniyoruz? İşte şimdi de dinimizin aşağılanmasını niçin kabul ediyoruz? diyor. Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir ve Ebu Ubeyde arasında dolaşıp bu sorusuna cevap arıyor. Kendisine gelen cevap bu durumun vahiyle olduğunu bildiriyor. Müslümanların gücüne giden ikinci durum ise Resulullah Aleyhisselam'ın rüyasında Kabe'ye girip onun anahtarını aldığını ve Arafat'ta vakfe yapanlarla birlikte vakfe yaptığını anlatmasına rağmen bu rüyanın o anda gerçekleşmemesidir. Çünkü Müslümanlar peygamberlerin rüyalarının hak olduğuna inanıyorlardı. Müslümanların gücüne giden üçüncü durum, Müslüman olarak Mekke'den kaçıp gelen Ebu Cendel'in "Ey cemaati Müslimin, dini uğrunda çektiği meziyetleri görmüyor" beni tekrar müşriklere mi iade ediyorsunuz diye haykırması ve babasının kendisine diken dalıyla vurmasına rağmen Müslümanların duygularına ve anlayışlarına yapılan bu meydan okumaya karşı muahede şartları mucibince hiçbir şey yapamadan eli kolu bağlı kalmalarıdır. Müslümanların gücüne giden dördüncü durum Süheyl İbni Amr'ın Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin yazılmasını reddetmesidir. Bu durum karşısında niçin Müslümanların kanları kabarmasın ki? Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatını korumak uğruna en tehlikeli savaşlara dahi girilmez mi? Senelerden beri yapılan bunca savaşlar niçindi? Yeryüzünde Rahman ve Rahim adlarını ilan etmek için değil miydi? Müslümanların gücüne giden beşinci durum, Süheyl İbni Amr'ın, Muhammed Resulullah kelimesinin yazılmasının reddedişi ve yazıldığı takdirde muahedeyi ilga edeceğini söylemesidir. Müslümanların gücüne giden altıncı durumsa zahirde tam anlamıyla Müslümanların aleyhine görünen muahede şartlarıydı. Bu sene Mekke'ye giremeden geri döneceklerdi. Mekke ahalisinden Müslüman olup yanlarına gelen kişileri Resulullah Aleyhisselam müşriklere iade edecekti. Buna mukabil Müslümanlardan müşrik olup Mekke'ye gidenleri müşrikler Müslümanlara iade etmeyeceklerdi. Bütün bu baskılar Müslümanları boyutlarını ancak Allah'ın bileceği çok zor bir psikolojik duruma sokmuştu. Özellikle ölüm üzerine biat ederek kendilerini savaşa ve şehadete hazırladıktan sonra böyle ağır şartlara razı olmak onlara çok zor gelmişti. Çünkü savaştıkları takdirde Mekke'ye girmeleri için Allah'ın kendilerine yardım edeceğini umuyorlar, Resulullah Aleyhisselam bu şekilde kendilerine haber verdiği için zaferden kesinlikle şüphe etmiyorlardı. Müslümanların içine düştükleri bu zor psikolojik durum öyle bir raddeye gelmişti ki İçlerinden bir grup dayanamayıp resul Ekrem'e görmüş olduğu rüyayı hatırlatmışlardı. Bu grubun başını da bugüne kadar kendisini hiç bu kadar kaybetmemiş olan Hazreti Ömer çekiyordu. Resulullah Aleyhisselam onlara cevaben ben size bu seferinizde diye mi haber verdim dedi. Ömer radıyallahu anh hayır dedi. Resulullah Aleyhisselam hiç şüphesiz ki çok yakın bir zamanda oraya gireceksiniz. Ben de Kabe'nin anahtarını alacağım. Başımı ve başlarınızı Mekke'nin göbeğinde tıraş edeceğim ve Arafat'ta vakfe yapanlarla birlikte vakfe yapacağım.'' buyurdu. Bütün bu konulardan tabanın idrak etmesini arzuladığımız ders şudur. Bilinmelidir ki yönetici kadro bütün emir ve uygulamalarına her zaman gerekçe göstermek zorunda değildir. Bu davanın askerlerinden istenilen yönetici kadrolarına karşı duydukları güvenin, kendi görüş ve kanaatlerine duydukları güvenden daha fazla olmasıdır. Yönetici kadro, uygulamalarının gerektirdiği gizliliği hiçbir zaman kamuoyuna ifşa etmek zorunda değildir. Dava askerlerinin hakkı olan ve yapmaları gereken şey, istişareye katılarak görüş sunmak ve nasihat etmektir. Karar alındıktan sonra ise, ister hoşlarına gitsin, ister gitmesin, zorlukta ve kolaylıkta emri dinleyip itaat etmektir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabının içinde bulunduğu durum, bu uygulamaya çok açık bir örnek teşkil etmektedir. Hz. Ömer, kendisini kaybedip çok soru yöneltmesine rağmen, liderinin emirlerinin uygulanmasını engelleyecek hiçbir davranış veya muhalefette bulunmamıştır. Aslında Hz. Ömer, Peygamber Efendimizin sözlerini dinlemeden önce sadece kendi görüşlerini ortaya koymaktan başka bir şey yapmamış, yapmayı da kendine mübah görmemiştir. Hiç şüphe yok ki bu muahededen dolayı Hz. Ömer'in sinirleri gerilmiş ve içinden bu sulh anlaşmasının bozulmasını dilemişti. Fakat bu gayesini gerçekleştirmek için hiçbir teşebbüste bulunmamıştı. Ebu Cendel'e babasını öldürmesini teklif ettiğinde Ebu Cendel, ''Sen niçin öldürmüyorsun?'' diye sorunca, ''Resulullah Aleyhisselam beni onları öldürmekten men etti.'' diye cevap vermiş. Ebu Cendel de ona, ''Sen Resulullah'a itaatte benden daha öncelikli değilsin.'' demişti. Hz. Ömer'in defalarca tekrar ettiği söz, zahirde Müslümanların aleyhine gibi görünen anlaşma şartlarını hatırlatan, dinimizin aşağılanmasını niçin kabul edelim sözüydü. Anlaşmaya, Besmele ve Resulullah kelimelerinin yazılması esnasında, Ashab-ı Kiram'ın tutumuna bakınca görüyoruz ki, Resulullah Aleyhisselam, kendi görüşünü belirtmeden önce onlara, görüşlerini belirtmeleri için fırsat vermiş, onlar da itiraz ederek kabul etmediklerini belirtmiş, hatta bazıları, katibin eline yapışmışlardı. Buna rağmen, Resulullah Aleyhisselam'ın bir tek işareti onların susmasına ve Resulullah Aleyhisselam'ın görüşünü kabul etmelerine yeterli olmuştu. Bu meselenin önemli iki yönü vardır. Birincisi, yapılan muahedenin Müslümanların zayıflığından ve aralarındaki görüş ayrılıklarından kaynaklanmadığını, Müslümanların daima savaşa hazır olduklarını, kuvvet ve cesaretlerini müşriklere hissettirmektir. İkincisi, Resulullah Aleyhisselam'ın görüşü karşısında kendi görüşlerinden hemen vazgeçebilen Müslümanların ne kadar itaatle liderlerine bağlı olduğunu İslam düşmanlarına göstermektedir. İslam düşmanlarının yapılan muahedeye karşı döneklik yapmamalarını sağlamak ve İslam ordusunun gerçeğini ve zulme karşı mukavemetini göstermek için bu iki hususun düşman önünde ortaya çıkarılması gerekir. Hoşa gitmek, sizin ve zor anlarda emre itaat etmek, hoşa gittiği ve kolay anlarda itaat etmekten çok daha büyük bir iştir. Hoşuna gitmediği zaman ve zor anlarda emre itaat eden kişi, hoşuna gittiği ve kanaatine uygun olduğu zaman hiç şüphe yok ki emre daha kolay itaat edecektir. İşte itaatin gerçek anlamı budur. İslami hareketin yöneticileri ve sorumlularına yöneltmek istediğimiz ders, vermiş oldukları emirlerin açıklanmasının sakıncalı olduğu zamanlarda, askerlerin üzerinde oluşan olumsuz etki ve davranışlara karşı sabırlı ve merhametli olmalarıdır. Hudeybiye sulhunda komutan, kendisine Allah tarafından vahiy gelen Resulullah Aleyhisselam olmasına rağmen, ashabın sinirleri bu kadar ağır baskıları kaldıramamış, ve neticede kendilerine ihramlarını çıkarmalarını emreden Resulullah Aleyhisselam'ın nidasına karşı kayıtsız kalmışlardır. Anlaşma imzalanmış, anlaşmayı yapanlar dağılmış ve mesele bitmişti. Savaşın olmayacağı ve hareme girilmeyeceği artık bir gerçekti. Diyebiliriz ki bu son durum Resulullah Aleyhisselam'ın vermiş olduğu bir emrin anında uygulanmadığı ilk ve son durumdu. Bunun için Resulullah Aleyhisselam'ın üzüntüsü çok büyüktü. Emirlerine muhalefet etmektense ölmeyi tercih eden askerleri şimdi talimatlarını reddediyordu. Kesinlikle belirtmemiz gerekir ki bugün yeryüzünde masum olan ve kendisine vahyolunan hiçbir yönetici kadro yoktur. Netice olarak kanaatlerine ters düşen emirleri yerine getirmekte tereddüt eden veya nefsine ağır gelen kararları uygulamakta ağır davranan cemaati yönetici kadro mazur görmelidir. Eğer yeryüzünde gelmiş geçmiş toplumların en hayırlısı olan ashabı kiram komutanları olan Resulullah Aleyhisselam'ın emrini geçmişte olduğu gibi büyük bir istek ve tam bir itaatle yerine getiremiyorsa yöneticileri masum olmayan ve hata yapma ihtimali olan herhangi bir Müslüman cemaatin bu şekilde davranmasında şaşılacak hiçbir şey yoktur. Aynı zamanda İslami hareket yöneticilerinin bu dersten istifade edecekleri şu noktaya da hemen işaret edelim. Bu nokta yöneticilerin uygulamada örnek olmaları sebebiyle çok önemlidir. Teorik bir emci uygulamada yönetici kadro başı çekmezse taban bu emre icabet etmez. İşte Ümmü Seleme bu durumu çok iyi kavradığından Resulullah Aleyhisselam'a önce kendisinin kurban kesip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkmasını hatırlatmış, Resulullah Aleyhisselam da müminlerin anası olan bu kadının istişaresine icabet ederek tek kelime dahi söylemeksizin çıkıp kurbanını kesmiş ve tıraş olmuştur. Bunu gören Müslümanlar da bu uygulamayı eda etmek için adeta yarışmışlardır. Çünkü verilen kararın değiştirilebileceği ihtimali ortadan kalkmıştır. Askerlerinin itaat etmesini isteyen bir yönetici, herkesten önce verdiği emri uygulamaya girişmelidir. Eğer yöneticinin durumu verdiği emirlerle tezat teşkil ediyorsa, taban belki bir veya iki kereye mahsus olmak üzere bu emirleri yerine getirir fakat üçüncüsünde emre kulak asmaz, yöneticilerine sırt çevirerek onları terk eder. Bu gibi durumlarda da sorumluluk askerlere değil tamamen yöneticilere aittir. İslami hareket içerisinden bir grup tağutlara fiili savaş açtığı zaman buna benzer bir olay meydana gelmişti. Tağuta karşı cihat nidasını duyunca yeryüzünün en uzak köşelerinden bile mücadeleye katılmalar olmuş fakat bu hareketin bir süre sonra göstermelik olduğu gerçekte ise Tarihi düşmanlarıyla siyasi bir pakt oluşturmak için anlaşıldığı ortaya çıkınca şaşkınlığa uğramışlardı. Sonra bu durum cemaatin içine yansıyarak onları içten sarsmış, Aylar hatta seneler boyu İslami hareket bunun acısını çekmiştir. Bu anlaşmanın bıraktığı izler hala da silinememiştir. Gerçekte savaşan Müslüman askerleri durdurmak onları savaşa itmekten çok daha zordur. Çünkü Müslüman mücahitler cesaret sembolüdürler. Allah'ın vaadi gerçekleşinceye kadar düşmanlarıyla savaşmak isterler. Bu yüzden kendilerine savaşı durdurmaya yönelik bir emir gelince sanki boğuldukları ve tıkandıklarını hissederler. Bu sebebe binaendir ki İslami hareket savaşın başlayacağı vakte karar verdiği halde askerlerini ateş sizin uzun bir süre parmakları tetikte tutamadığı onlara hakim olamadığı için girmiş olduğu birçok savaşta zaferi yitirmiştir. Askerler ve yöneticiler olarak yapmamız gereken şey, Peygamber Efendimizin bu tertemiz hayatını yaşamak, uygulamamız ve istememiz gereken şeyleri oraya bakarak öğrenmektir. İslam tarihi, Biat-i Rıdvan'daki gibi heyecan ve teveccühe şahit olmadığı gibi, Hudeybiye Anlaşması'ndaki gibi bir duraklama ve krize de şahit olmamıştır allah Teala bu Müslüman cemaati çok zor bir imtihana tabi tuttuğu halde onları yalnız bırakmamıştır. Sonunda Peygamber Aleyhisselam'ın emirlerine icabet etmişlerdir. Bütün bu olanlardan sonra Kur'an gelmiş ve o taşan nefisleri teskin edip, muahedenin uzun vadeli hedeflerini açıklamıştır. Bu Müslüman topluluğa söz konusu muahedenin dava tarihinde apaçık bir fetih, hatta önlerinde yepyeni ufuklar açan yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulamıştır. Evet, dava için tarihin akışını değiştirecek çok büyük bir sıçrayış olmuştur. Bu şartlardan faydalanmak için gerekli olan en önemli şey de, itaat ve disiplinle pekişmiş kuvvetli İslam cemaati olmuştur. Bu kuvvetli Müslüman cemaat hakkındaki sözü, fizrael Kur'an'da, Fetih Suresinin açıklanması çerçevesinde Şehit Seyyid Kutub'a bırakalım. Bu bölüm tamamıyla müminlerden ve müminlerle birlikte olanlardan söz etmektedir. Evet, Allah'ın Resulüne o ağacın altında biat eden o eşsiz ve mesut topluluktan bahsetmektedir. Allahü Teala o biatte hazır bulunmuş, şahit olmuş ve O'nun eli biat edenlerin elinin üstünde bulunmuştur. O topluluk Allahü Teala'nın Resulü'nün vasıtasıyla kendilerinden şöyle bahsettiğini duymuştur. Andolsun ki Allah Teala o ağacın altında sana biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş de onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Ve o topluluk ki Resulullah Aleyhisselam'ın ''Siz bugün yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız.'' sözüyle methini duymuşlardır. allah Teala o topluluktan Resulüne bahsederken onlar için hazırladığı birçok ganimetleri ve fetihleri müjdelemiş, bu merhalede kendilerini çepeçevre kuşatan himaye ve riayeti belirtmiş, katiyen değişmeyecek olan ilahi kanuna bağlı olarak gelen mukadder zaferi beyan etmiştir. Ant olsun ki Allah... O ağacın altında sana biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve onlara güven indirmiştir. Onları pek yakın bir fetih ve alacakları bol ganimetlerle mükafatlandırmıştır. Allah aziz ve hakim olandır. Ve ben şu anda 1400 yılın ardından yücelerin yücesi olan Allah'ın Emin peygamberine inananlar topluluğundan söz ederken kullandığı bu ulvi tebligatı, bütün mevcudatın şahit olduğu o mukaddes anı kavramaya ve yaşamaya çalışıyorum. O andaki mevcudat safhasının, kainatın gizli dünyasının bu yüce ve ilahi sözü nasıl karşıladığını ve mevcudat sahnesinin bir köşesinde yer alan o insanlardan söz eden bu ayetlere nasıl mukabele ettiklerini idrak etmeye çabalıyorum. Kulaklarıyla Allah'ın kendilerinden ''And olsun ki Allah onlardan razı olmuştur kavli şerifini duyarken hissettikleri o erişilmez saadeti bir parça olsun ben de anlamaya çalışıyorum. Allah'ın nerede ve hangi şartlar altında kendilerinden razı olduğunu anlattığı o ayeti dinlerken duydukları sonsuz mutluluğu idrak etmek için uğraşıyorum. O ağacın altında sana biat ederlerken.'' Bu ilahi kavli, Doğruların doğrusu peygamberlerinden, yücelerin yücesi Rablerinin lisanıyla dinliyorlar. ''Ya Allah! O mesut erler, o kutsi anı ve o ilahi tebligatı nasıl karşılamışlardı acaba? O ilahi tebligat ki her birisine teker teker işaret ederek, ''Sen, evet sen, o ağacın altında biat ederken Allah senden razı olduğunu bildiriyor.'' nefsinde olanları bilmiş ve bu münasebetle sana sükûnet vermiş, üzerine güven indirmiş, diyor. Bizden birisi, Allah iman edenlerin Mevlasıdır ayetini okurken veya duyarken, sonsuz bir mutluluğa ererek kendi kendine, ben de bu kitleye dahil olmak için neden çalışmayayım, diyor. Ya da, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir ayetini okur okumaz, duyar duymaz rahatlıyor ve kendi kendine neden ben de bu sabreden kişilerden olmayayım diyor. O bahtiyar kişilerse birer birer ilahi tebligatı dinliyor, okuyor ve Allah'ın bizzat kendilerini birer birer kast ederek razı olduğunu belirttiğini görüyor, nefislerinde olanı bildiğini anlıyor ve bu anlamanın erişilmez bahtiyarlığına ulaşıyorlar. Aman Allah'ım! ''Ne dehşetengiz ve ne büyük bir hadise.''